Er-Rahman-er-Rahim. rabbil âlemin. Vesallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbi ecmaîn. Allah'a yürüyüş güzergahımızda sevap ve günah gündemiyle yaşadığımızı vurguladık. Allah'ın razı olduğu işlerden sevaplar topluyoruz razı olmadığı işlerden de seyyiat dediğimiz günahlar topluyoruz. Rabbimizin huzuruna çıktığımız gün bu sevaplar ve günahlar ölçülecek ve sevabı çok gelen Allah'ın cennetiyle ödüllendirilecek, günahı az gelen de Allahu Teala'nın mağfiretine ulaşamazsa cehennemle geçici olarak cezalandırılacak. Bu kural mümin için geçerli. Kafir için böyle bir prensip yoktur. O ne yaparsa yapsın kıyamet günü her şeyi toz duman olarak bulacak ve sonsuza kadar ne cehennemde kal. Kardeşlerim burada sevap ve günah yani hasene ve seyyiye kavramlarımızı anlamaya çalışıyoruz. Özellikle hasenat ve seyyiat açısından bilinmesi gereken ince ayarlar var. En önemlisi Allah hasenatınızı toplayın buyuruyor. Ama müminin topladığı hasenelerin ve seyyiatın yani kötülüklerin tam karşılığının yeri ahirettir. Dünyada tam karşılık yoktur. Ali İmran Suresi'nin 185. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki o innema tuvaffuna ucurakum yawmül kıyame. Ve inma tuvaffuna ucurakum. Yaptığınız şeylerin karşılığı, tam karşılığı kıyamet. Kıyamet günündedir. Bu bize şu idraki getiriyor. Müslüman olarak bu dünyayı tahsilat yeri gibi asla görmüyoruz. Dünyayı çalışma yeri olarak görüyoruz. İnşaallah hasenatımızın tahsilatını ahirette yapacağız. Bu en önemli kuraldır. Müslüman bunu bu şekilde bilmezse dünyada karşılık beklemeye kalkar Allah'tan. Zamanla da şeytan hala gerçekleşmedi. Hala elde etmedin türünden zihin bulanıklığı oluşturabilir. Onun için biz Yaptığımız iyi işlerin ve bizden sudur eden yanlış işlerin tam karşılığını ahirette bulacağız. Dünyada da iyilik ve kötülüklerin bir nebze hafif işaretler olabilecek şekilde karşılığı görülebilir. Mesela anne ve babaya iyi davranmanın Onların duasını almanın karşılığı dünyada da hissedilir. Ömrün bereketi olarak görülebilir. Tersten de bakıldığında bir afet olarak çökebilir. Ama bu yüzde bir, binde bir, on binde bir, milyonda bir bile denemeyecek kadar basittir. Neden? Bütün dünya bir insana ödül olarak verilse, yüz senelik ömrü mesela... 5000 bin seneye çıkarılsa sonsuz olan ahiretin yanında bu bir şey değil ki dünyada aldığını insan kazanç olarak kabul etsin. Demek ki asıl beklentilerimiz o asıl endişelerimiz ahiret içindir. Dünyada da ufak avansa benzer şeyler verebilir Allah. Veya hafif azaplar tattırabilir. Ana ve duası alan birinin çileli, işkenceli, bereketsiz bir hayatı yaşaması gibi. Ama yüz sene yaşasa öyle, ahiretin sonsuzluğuna göre nedir ki? Diyeceğimiz bir ayrıntıdır. İkinci olarak da diyoruz ki hesenat yani sevaplar toplandıklarında imanımızı oluştururlar. Aynı şekilde dış hasenatımız nedir? Namaz dışarıdan izlenen bir hasenattır. Sabır içeride kalpte olan bir duygudur. Hasenatın dışarıdan izlenenleri imanın varlığının Müslüman toplum gözündeki belgeleridir aynı zamanda. Buradan da şu sonuca çıkıyoruz. Sıfır hasenatı olan birisi iyi bir mümin olamaz. Çünkü iyi bir mümin iyi bir hasenatı olan insandır. Sevapları birikmiş insandır. Hasenatın düştüğü yerde Müslümanlık kıvamının canlı kaldığını öyle kuvvetli bir iman, ölür ölmez rahmetli olacak bir iman düzeyinde olabileceğini zannedemeyiz. Gerçekçi olmak zorundayız. Bir başka mesele de günahları yani seyyiatı değerlendirirken sadece bir günah olarak değerlendirmiyoruz. Tövbe edilip temizlenmediği sürece her günah büyük olsun, küçük olsun, bir kere olsun, dört kere olsun, önemli değil. Her günah belli bir oranda A, kalp kayma nedenidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kalplerin günahlarla hasır gibi örüldüğünü söylüyor. Hasır ya da kumaş nasıl örülüyor? İp geçiriliyor, bir ip daha geçiriliyor, tersten bir ip geçiriliyor, tersten bir ip, bir ip, on binlerce ip geçiriliyor, biz onu bir halı olarak görüyoruz sonra. Onların bir tanesini çekince hissedemiyorsun bile onu. Ama o, bir tanesi de o halıyı oluşturuyor, o hasırı oluşturuyor. Oluşturan parçalardan biri oluyor. Günahlar, seyyiat, bu şekilde kalp kaymalarının, kalp kararmalarının nedenlerindendir. Dolayısıyla hiçbir günah, hiçbir seyye basite alınamaz. Tevbe ile temizlenmediği sürece kansere dönüşebilir kalpte. Maazallah. İkinci olarak bütün günahlar, seyyiatımız fitneye ve münafıklığa giden yola doğru dürterler. Yani bir günah var, ve o günah insanın fitne nedeni olmuyor. Münafıklığa kaydırmıyor. Böyle bir şey olmaz. Evet, evet. Bir iğne batmasıyla insan ölmez. İğneyi eline batırdığında dikiş yapan bir hanımefendi iğne eline battı diye ölmez. Ama o önemsenmezse Orada mikrop kapma suretiyle aslında öldürücü hatta hissettirici bile olmayan bir yaradan ölüp gidebilir insan. Günahlar da bu şekildedir. C, yani üçüncü sebebi, her günah Allah'a yürüyen insanın ayağının önünde bir çakıl taşıdır. Büyüdükçe günah o çakıl taşı kocaman olur. Mesela Küçük bir espriye benzetilmiş yalan, yumruk kadar bir taştır. Ayağına çarptığımı hafif incitir diyelim. Bu zina olduğu zaman, insanın boyundan daha büyük bir kaya gibi olur. Sıçrayıp atlayamazsın onu. Faiz olduğu zaman, bir dağ gibi olur. Ama her günah, Allah'a yürüyen insanın, yürüyüşünde yolundaki bir çakıl taşıdır. Bazen barikata döner, bazen koca bir dağa döner. Bu nedenle başarısızlık, kullukta bereketsizlik, kullukta sonuç alamamak, Kur'an okurken lezzet alamamak, namazı yük gibi kılmaya uğraşmak, orucu saate bakarak ne kadar uzun bugün deyivermek, haramlardan ortaya çıkmış, günahlardan ortaya çıkmış, bereketsizliğin sonucudur. Yani üç şey, seyyiat, nasıl hasenat imanımıza delalet ediyor dedik, seyyiat da öbür taraftan kalp kayma nedenlerinden oluyor, kararma nedenlerinden oluyor, münafıklığa ve fitnelere kayma riski oluşturuyor. Ve aynı zamanda üçüncü bir nokta olarak da Allah'a yürüyen insanın ayağına bir çakıl taşı gibi takılıyor her günah. Dümdüz toprak bir yolda insan saatte kaç kilometre koşabilir? Yumruk yumruk taşların bulunduğu bir yolda aynı sureti yaparak koşabilir mi? Düz yolda, toprak bir yolda, tartan bir yolda yürümeye başlayan birisi saatte 10 kilometre yürüyorsa, bu insan aynı yolu yumruk yumruk taşların bulunduğu zaman istisnasız 5 kilometre yürüyecektir. Bu taşlar biraz daha büyüyüp de sağından solundan dönerek, ona sürtünmeyerek bir kısmından atlayarak geçmek zorunda kalınca belki saatte, bir kilometre olacaktır. Zina gibi, faiz gibi, kumar gibi, rüşvet gibi, gıybet gibi büyük büyük günahların yolda birikmiş olduğu beş tane on tane değil yüzlerce olduğu bir yol güzergahında da belki saatte yüz metre bile gidemeyecektir. Ter, sırılsıklam olacaktır o insan. İşte on senedir namaz kıldığı halde, yirmi senedir oruç tuttuğu halde, şu şu şu sadakaları verdiği halde, hala müminlik mücadelesinde, yürüyüşünde mesafe kat edemediğini düşünüyorsa bir insan ve bunu dert ediyorsa, geri dönüp bakacağı ilk şey yoldaki kayalardır, günahlardır. Önemsemediği yalanlar, önemsemediği gıybetler, önemsemediği şu şu şu Allah'ın yalanlarıdır. Peki ne yapacağız biz? Küreyi alıp, o taşları, kazmayı alıp, kırarak, kürekle, dağıtarak, kendimize yol yaptığımız gibi tövbeyi kullanarak bu günahlardan arınacağız. Ciğerlerimiz nefes alacak ve yürüme kabiliyetimiz olacak. Ayağımızda çakıllara, büyük kayalara çarpmadığı için Yol kat edeceğiz Allah'ın izniyle. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun. Gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin önünde ben iman ediyorum ya Resulullah dediklerinde şirkten, cahiliyeden, zulümden, tuğyandan ne varsa tamamından yüzde yüz Allah'a döndükleri için kıldıkları namazı arşta kılıyor zannettiler sadaka verince o eli fakirin eli olarak değil Allah'ın eli olarak gördüler adeta şehit olun deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şey benim emekliliğime az kaldı filan demediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cümlesi bitmeden atladılar meydanlara ne farkımız var insan olarak onlardan daha sağlıklı bir bedenimiz var belki de bizim ama biz gerek iman noktasına gelirken, gerek de filan günahtan tövbe ettim derken, geçmişi tam arındırmıyoruz. Takıntılarımız kalıyor. Demokrasiye bir takılıyoruz. Sekülerizme bir takılıyoruz. Özel arazilerimize bir takılıyoruz. Seyahatlerimize takıl Takıntılarımızdan arınıp gelemiyoruz bir türlü. Oradaki taksitler devam ederken, Burada da Ebu Bekirlik, Ömerlik radıyallahu anhüma yolunu açmıyor Allah bize. Barikat çıkıyor karşımıza. Engeller çıkıyor. Sahabi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin önüne geldiğinde ben zina ettim. Allah ne emrettiyse cezamı ver. Dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem git buradan. Belki sen başka bir şey yaptın anlamadın. Buyurdu. Bir daha gel. Bir daha git dedi. Bir daha geldi. Mübarek sanki emekli maaşı alacak. Nereye geliyor? Beni taşlayarak öldür ya Resulallah. Temizleneyim diyor. Ölümün üstüne üç kere dilekçe verdi. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? O cezasını aldıktan sonra. Şu vadide otlayan koyunların tüylerindeki sayı kadar bir koyun değil. Bir vadiyi dolduran koyunun tüyleri sayısınca insana dağılsa bunun tövbesi yeterdi buyurdu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şarteli kesip geçmişte sıfırlandın mı zinakar bir suçu olan mümin olduğun halde kıyamet günü Ebu Bekir radıyallahu anh'la peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle berabersin. Tevbenin gücünü görüyoruz ama tevbe tevbe olduğu zaman tevbeyi tam aktif haline getirmeyen için yarı tevbe orantılı oranlı tevbe yapmaya kalktığı zaman insan ne ibadetin böreketini görüyor ne de bu engelleri kaldırdığı için huzur içinde bir müminlik yaşayabiliyor. Bu sebeple tevbeyi çok ciddi görüyoruz. Tevbeyi görmediğimiz zaman bu kıvamında ibadeti o kıvamda göremiyoruz bu sefer. İmanı o olması gereken düzeyde hissedemiyoruz bu sefer. Bunların doğal sonucu olarak da Allah'a itimadımız tam değil, tevekkülümüz tam değil oluyor. Gördüğümüz gibi tevbe niye ibadettir? Neden tövbeyi ibadet olarak gören mümin, farklı mümindir diyoruz? Sonuçlar buraya ulaştığı için, tövbe etmeyi gerektirmeyecek kadar temiz, berrak yaşamak için peygamber olmak lazım. Her insan tövbe gerektirecek bir iş yapar. En azından kalitenin eksikliğinden tövbe etmek zorundadır. Ama mümin bunu bu şekilde değerlendiremediği zaman, avucundaki iman nimetini de değerlendiremeyen, kavanozda duran balı seyreden birisine benzeyecektir. Ne'udhu billahi teala. Bir başka önemli nokta, hasenat ve seyyiat, iyilikler ve kötülükler. Yani meleklerin sağımızda ve solumuzda bizim için yazıp durdukları şeyleri, değerlendirirken çok önemli bir nokta iyiliklere doping yapan kötülüklere karşı koruyucu olan en önemli etkenlerden biri Allah'tan korku ve Allah'a umudun dengede olmasıdır Havf ve Reca Havf Allah korkusudur o bir dağdır Raca Allah'a umut var olmaktır o da bir dağdır Mümin bu iki dağın tepesinde birinden öbürüne kurduğu bir halatın, bir köprünün üzerinde durur. Sadece korku dağına geçersen ödün patlar, Müslümanlık yaşayamazsın. Sadece umut dağına geçersen bu sefer de şımarırsın, kulluk yapamazsın. Bunun için mümin Allahu Teala'yı Allah'ın kahır, celal, rahmet, rafet sıfatlarını Bilmek zorundadır. Acıyan, merhamet eden ama şımaranı kahreden, şımarana azap eden Allah diye bilmek zorundadır. Kendi nefsinin ayıplarını da bilmelidir insan. Haccettin, maşallah Allah kabul etsin. Bankada hacı amcanın hesapları duruyor ama. Tamam sen müthiş iftarlar verdin. Fakat... Allah-u Teala seni eşine zulmeden biri olarak kaydetmiş melekler öyle görüyor. Öyle görüyor. E bunlardan arınman gerekir. Kendi ayıplarını, dosyasını Müslüman iyice bilmelidir. Ve allah Teala'ya karşı ne kadar olmalıydı kulluğum, ben ne kadarını yapıyordum bunu, bunu takdir edecek Müslüman. Elini ensesine koyup süper Müslüman. Nere diyorsun sen? Kim kime süperlik ünvanı verdi? Kul kendi kendine puan veriyor. Böyle bir oyun var mı dünyada? Hem sen oynuyorsun hem de kararı sen veriyorsun. Böyle oyun olmaz ki. Allah-u Teala'ya karşı ne olmalı idim ne oldum muhasebesi yapacak mümin. Ve mümin Kur'an'ın Kerim'deki Hadis-i şeriflerdeki cennet ayetlerini, cennet hadislerini, cehennem ayetlerini, cehennem hadislerini bilmeli. Ve mümin, Allah-u Teala'nın mülkünde yaşadığını görerek, dünyada, evrende olup biten iyi ve kötü şeyleri, güneşin doğmasını, yerden deprem olmasını, afetler olmasını, Allah'ın, mucizeleri, ayetleri, kudreti olarak görüp değişimine, düzelmesine sebep yapması gerekir. Çok basit bir örnek. Filan seneki depremden sonra benim Müslümanlığım, o depremi yaşadım ben, uyuyordum veya işteydim, o anda öldüm zannettim. O günden sonraki Müslümanlığım, o depremden önceki Müslümanlığımdan daha üstün değilse ibadet olarak, infak olarak, sadaka olarak, yakınlarıma merhamet olarak, ahirete hazırlık olarak, günahları terk etmek olarak en azından bir basamak daha yukarı çıkmadıysa, bir tık daha yukarı çıkmadı ise bunun Türkçesi şudur. Ben Allah'ın kullarına gösterdiği en büyük ayetlerden olan deprem ayetinden etkilenmedim. Fatiha suresinden nasıl etkileneceğim ki? En yakınlarımdan son 5 senede 3 kişi gömdüm. Şu bu hastalıktan veya trafik kazasından. Onların vefatından önceki ben, onların vefatından sonraki ben arasında iyiye doğru bir fark yoksa sigarayı bıraktım bu iyilik. Yalan konuşmayı bıraktım bu iyilik camiye gitmiyordum evde kılıyordum namazları camiye gitmeye başladım. bu iyilik böyle bir gelişme olmuyorsa Allah'ın en büyük ayetlerini okuyamıyorum demektir Fatiha suresini hiç okuyamam o zaman Fatiha suresi Arapça depremler Arapça değil ölümler Arapça değil afetler vebalar salgınlar Arapça değil bunu anlamayan onu anlayabilir mi? Depremi yaşayan 20 saniye sallanıp öldüm öleceğim zanneden birisi iki gün sonra gevşerse, iki ay sonra gevşerse bu insana deprem tesir etmediyse, salgın hastalık tesir etmediyse ölümler tesir etmediyse, kazalar tesir etmediyse sürünüp giden perişan olan kullarının akıbeti tesir etmediyse bu insana hadis-i şerif nasıl tesir edecek? Gözüne batan şeyi ayağını sallayan şeyi anlamayan okuyarak hiç anlayamaz demektir. Bunun için mümin kesinlikle Allah'ın zatından korkacak, ahiretten korkacak, yaptığı sevapların, hasenelerin kabul olmamasından korkacak, kötülüğe düşmek diye bir korkusu olacak. Bu korku boyutu. Peki umut boyutumuz nedir? Allah-u Teala bu ibadetimi kabul buyurur. O mer çünkü çok merhametlidir. İnanacak. Allah bana sevap yazar diye düşünecek. Rabbim meğfiret eder diye düşünecek. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bana şefaat eder diye düşünecek. Bu da umut dağımız olacak. O dağdan bu dağa gideceğiz, geleceğiz ama ne o dağın adamı ne bu dağın adamı olmayacağız. Böylece Korku bizi Allah'a doğru itecek. Umut bizi Allah'a doğru çekecek. Ortada da cenneti kazanan kul olacağız. Yanlış yaptığımız, hata ettiğimiz zamanda Estağfurullah demeyi bileceğiz. Tövbe etmeyi bileceğiz. Bir başka hasenat ve seyyiat ile ilgili nokta. Biz filanca günah, filanca hata diyoruz ama... Hani ne gibi bu? insanın elinden bir damla kan akıyor. Kan diyoruz mendille, peçeteyle silip atıyoruz. Laboratuvara gittiğinde, mikroskobun önüne konduğunda oradaki görevli kan demiyor. Şu şu şu şu şu şu şu yüzlerce hastalık ismi sayıyor sana. Yüzlerce sorunun adını zikrediyor bunda şu var şu var şu var diyor kardeşim sen benden aldın 10 gram kan neredeyse bir fil kadar hastalık çıkardın bana kimse diyor mu böyle yok yani 10 gram kandan onlarca hastalık onlarca gelecek endişesi on... hatta hatta son 3 ayda şekerli mi yedin tuzlu mu yedin az mı yürüdün çok mu yürüdün Uykun ne kadardı kan alıyor senden bir tüp 10 gram belki var veya yok bir kan alıyor. Kaç kere pastaneye gidip tatlı yedin evde şeker ne kadar tüketildi onu söylüyor sana doktor. Doktor keramet göstermiyor herhalde. Büyücülük de yapmıyor. Tahlil de yapıyor. Yani kan deyip akıyorsun sen lavabayla siliyorsun bir de yara bantı sarıyorsun. Bitti bit işte oluyor ama uzmanı onu öyle görmüyor. Ondan neler çıkarıyor? Neler çıkarıyor? İşte bizim günah, günah dediğimiz şey Allahu Teala'nın meleklerinin gözünde öyle görünmüyor. Günah bir kere müminin tevhidini yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah imanını kuşatmaya çalışan Fırsat bulursa onu bir yerden delmek isteyen saldırgan virüsün adıdır. Her günahta bu vardır. Büyük küçük günah. A günah, B günah ayırmıyoruz bunu. Günahın özelliği budur. İmanımızı, tevhidimizi etraftan kuşatır. Direkt onu delemez. Neden? Buna gücü yetmez günahların. İnkar tevhidi kökten kazır. Ne billahi teâlâ. Kur'an anlamaz bu işten. Hadis niye karışıyor bu işe diyenin imanı gider. Allah affetsin cahillik ettik bir kere. Diyenin imanına bir şey olmaz. Ama oksitlenme diye bir şey var. Yani suyun kireci musluğun etrafında durduğu sürece oksitleniyor. Vidası dönmez hale geliyor imanımızın etrafında oluşan günahlar da tövbe ile temizlenmediği sürece hani çamaşır suyu ile e, temizliyoruz ya lavabayı oksitlenmesin metal eşyalar diye imanımız da günahlarımızdan arındırılmadığı korunmadığı tövbe ile temizlenmediği sürece sonuç budur Nâhuzu billahi Teala bu sonuçta bir afettir ölümdür tehlikedir çünkü bütün günahlar insanın zevkine yenik düşmesinden ortaya çıkar. Zevke yenik düşmek yani içindeki nefsin arzularına pes etmek Allah'ın isteğini ve sevgisini geri çıkarmak demektir. Mesela çok iyi anlaşılsın diye örneklendiriyorum böyle bir örnek ilmi bir şey değil yani bir e, kabinde mesela asansör kabinini düşünün bir kişilik bu bir kişi girdi öbür kişi ne yapıyor o bir kişi oradayken o asansörün boşalmasını bekliyor kalp ya Allah'ın sevgisiyle donanır ya da nefsin ve şeytanın istekleriyle donanır Sabah namazına kalkmak, Kur'an okumak, Allah'ın yapın diye buyurduğu şeyleri yapmak, o kabine Allah'ın rızasını, isteğini, sevgisini koymaktır. Şeytanın müzik dinle, dedikodu yap, şunu yap, bunu izle, şuraya git, buraya git dediği, nefsinde promosyonunu ödediği, bu tip şeyler ise kabine, nefsi ve şeytanı koymaktır. İnsan zevkini öne geçirdiği zaman kabinden yani kalbinden Allahu Teala'nın rızasını çıkarıyor demektir. İstek olarak değil, pratik olarak. Bu süreklileştiğinde Allah'a iman nerede duracak? Bir başka mesele şeytan şunu yap diyor Allah yapma diyor şeytanın dediği yapıldığı zaman yani günah işlendiği zaman şeytan öncelikli kimlik sahibi oluyor şeytanın karşısında Allah'ın Rahman Rabbimiz'in kalpteki arzuları öteleniyor şeytan bir puan daha öne geçiyor bu şeytan 20 senedir her gün 1-2 puan, 2 puan, 2 puan, 3 puan, 20 puan, bazı gün bayramlarda, seyranlarda 30 puan, 40 puan öne geçti. Bu kalp sonunda mümin kalpte olsa risk taşıyor. Ne riski taşıyor? Kriz riski taşıyor. Bir günde birisi gelip filan ayette yanlış buldum dediğinde ha öyledir deyip bitecek o iş. Çünkü kalbe kan taşıyan, Damarlar oksitlenmiştir. Dolayısıyla kan basıncı düşecektir. Damar tıkanıklığı da kalp krizi olarak gerçekleşecektir. Günahlara bulaşmaz insan yoktur diyoruz. Günahlara bulaştıktan sonra tevbe etmemeyi ve bu işi önemsememeyen yani tövbe işini önemsememeyi günahtan daha büyük görüyoruz. Çünkü her günah öbür günahın davetiyecisidir. Çünkü bir insanın nasıl hayası bir kere yapmakla bozuluyor. Ondan sonra bir daha utanmıyor. Aynı şekilde haramlar da Allah'ın yasakları da delinmeye görsün o incelik tövbeyle hemen yamanıp kapatılmadığı takdirde, öbür günahı çağıracaktır o. Dolayısıyla bugün, faizi, kendisine sakıncasız görenin, yarın zinayı sakıncasız görmeyeceğini kimse iddia edemez. Alkolü sakıncasız göreceğini kimse iddia edemez. Hayat gerçeği böyle. Ve, günahların süreklileştirilmesi, hiçbir şey yokmuş gibi davranılması Allah'tan korkmak, Allah'a umut bağlamak dengesini bozar. Kendisi de inanır ki bu umudu ben hak etmiyorum zaten. Dolayısıyla umut dağı onun erir gider. Buradan biz ne noktaya gelmeye çalışıyoruz? Günah dediğimiz şeyi laboratuvara koyduğumuzda öyle bir, bir basit günah değil o. O günahı şeytan kendi tezgahına koyduğunda Nauzu billahi teala kafir olmaya varıncaya kadar yetecek mikrop üretebilir ondan. Şeytanın laboratuvarı güçlüdür. Ve hasenat seyyiat ile ilgili önemli bir noktada tespit edeceğiz. Diyoruz ki mümin hasenat ve seyyiatına yani yaptığı iyi işlere ve kötü işlere karşılık bulurken Allah'tan yedi temel kural üzerinden bu karşılığı bulacak. Bu yedi temel kural birincisi Allah asla hiç kimseye zulmetmeyecektir. Ne sevabı fazla vererek hak etmediği halde öbür yapana zulm edecek, ne de yanlış işleyen, günah işleyene azap ederken, ceza verirken zulüm edecek. Zulüm Allah için yoktur. Allah katında zulüm olmaz. Bu birinci kural. İkinci kural, allah Teala, sevap verirken kullarına bakkala bir lira verip bir liralık çikolata alır gibi yapmayacak bu işi. Sevaplar Allahu Teala'nın Rahim sıfatı ile bize gelecek. Yani üç yapan milyon bulacak. Beş yapan milyar bulacak. Yüz yapan uçsuz bucaksız bir cennet bulacak. Bu nedenle diyoruz ki hasenatımızı Allah'ın lütfu ve ikramı olarak bulacağız inşallah. Günahları ise hak ettiğimiz kadar. Kafirlere sonsuz azap edecek mümin bir lutfihi te'ala işlediği günah kadar ceza görecek. Bilmiyoruz biz. Gıybetin, nemimenin, zinanın mesela kaç sopadır cezası ahirette bilmiyoruz. Büyük günah olduğunu biliyoruz sadece. Ama mesela filanca alkol bir bardağı beş saat cehennemde yanmak ise bunu Allah altı yapmayacak mümin için. Üçüncü noktamız Allah, bu bahsettiğimiz cömert, tam ihsan ve lütuf ile yaptığı bu değerlendirmelerde meşru, yani dinde var olan veya meşru bir şeyin ürettiği veya ona sebep olana sevap verecek. Ne demek meşru? şeriat'a uygun demek. Sen kendi kendine bir şey uydurmuşsun. Salat çeşidi uydurmuşsun, bidat okumaları uydurmuşsun, mezara gitmişsin, ağıt yakmışsın. Bunlar meleklerin sevap olarak yazdığı şeyler değil. Bu Allahu Teala'nın şeriatında var olan bir şey olacak. Sen de yapacaksın, sevap kazanacaksın. Veya şeriat'a hizmet olacak. Mesela ilim talebesi İlim öğreniyor, onunla namaz kılacak, dinine hizmet edecek. Veya sen ilim talebesine infakta bulunuyorsun. Bu tür ucu Allah'ın rızasına dayanan Allah'ın emrettiği şeylerden oluşan işlere Allah sevap yazıyor. Ve dördüncü değerlendirmemiz Allahu Teala. Hangi amele sevap yazıyor? Kabul olacak nitelikleri taşıyan. Meşru olacak demiştik. Bir de kabul olma niteliklerini taşıyan ibadetlere, işlere, salih amellere sevap yazıyor allah Teala. Peki bu kabul olma niteliği nedir? Kabul olmuş ibadet olacak ama İki engelde kalkmış olacak. Nedir iki engel? Birincisi o amelin, o yaptığın amelin sonradan iptal olmaması lazım. Ameller iptal olur mu? Olur. Kur'an ne buyuruyor? Verdiğiniz sadakaları sonra sadaka verdiğiniz kimsenin başına kakarak iptal ettirmeyin ey müminler. İptal ettirmeyin. Demek ki amel iptal olur. Nauzu billah itaala küfür kökten her şeyi bitirebilir. İstersen 50 sene namaz kıl, 50 kere hac yap küfür bitirir her şeyi. Nauzu billah kafirlik ve ikinci engel hasenat ve seyiat tartıldığında hasenat çok gelecek. 10 bin hasenesi 10.500 seyyiyesi olan birinin akıbeti cehennem. Çünkü hasenat kaybolmuştur orada. Evet, o aradaki fark kadar cehennemde yanınca cehennemden kurtulup çıkacak ayrı bir mesele. Ve 5. kuralımız Allah cezaları, cehennem cezalarını tam adaletiyle vereceği için bu da bir rahmet olarak müminlere tecelli edecek. Namaz kılmayanlar cehennemde kalsın beş bin sene deseydi mesela üç kere namaz kaçıran da üç sene namaz kılmayan da elli sene namaz kılmayan da aynı ceza'yı çekip çıkacaklardı. Hayır, her vakit ayrı bir hesabı yapılacak. Kaç vakit kaçırdı sen, o kadar kalınca. Adalet rahmet orada da var. Altıncı mesele, bir insan cezayı Allah'ın yasak ettiği işlerden görür. O yasak işlerden tıpkı hasenatta olduğu gibi üreyen yasaklardan görür. Yasak işe sebep olduğundan dolayı ceza görür insan. Demek ki nasıl bir sevap Allah emretti yapıyorsun, ona direkt ve dolaylı olarak katkıda bulununca sen de sevap kazanıyorsun. Aynı şey günahlarda da geçerlidir. Yedinci noktamız, bu hasenatla ilgili ayarlar var dedik, yedi, yedi tane ayarlar var. İnsan kıyamet günü, günahlarının cezası olarak cehennemi ne zaman görecek? Bir, şefaate nail olmazsa, İki, seyyiatı yani günahları hasenatından fazla olursa. Öbür türlü biiznillahü teala hasenatımızın sonucu cennettir. Bir başka kuralımız hasenat ile ilgili. Bize allah Teala yaptığımız bütün işlerde üç kademelendirmeli karşılık verecek. Üç kademelendir. Nedir üç kademelendir? Bir. Mesela bir rekaat namazın sevabı bir sevap değildir. On sevaptır. Rakamlar onla başlıyor. Bunun ikinci kademesi yedi yüzdür. Yedi yüz kat olur. Üçüncü kademesi de merdivenler biter, sınırsız ve hesapsız karşılık olur. Mesela, orucu tarif ederken Kur'an, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sabrı tarif ederken bu sınırsızlıktan söz ediyor. İnnemâ yuvaffes sâbirûne ecrehum bi gayri hisâb. Sabredenler Karşılıksız, sınırsız Allah'tan ödül bulurlar. Sınırsız. Şu kadar, bu kadar değil. Demek ki hasenat 10'la çarpılıp veriliyor. Sonra 700'e kadar çıkabiliyor. 700 basamağını açtığında da artık sınır yok, hesap yok, kitap yok hasenatta. Peki bu 10 veya 700 veya sınırsızlık neye göre belirleniyor? Dört önemli şey var. Dört önemli nokta var. Birincisi insanın Müslümanlık kalitesine bağlı bu. On veya yedi yüz veya sınırsızlık. Müslümanlık kalitesine ne diyoruz? İhlas diyoruz. Allah'tan başka bir derdin yok, beklentin yok, korkun yok. Buna ihlas diyoruz. Bu ne kadarsa o kadar etkiliyor. Bu birinci nokta. İkinci nokta, o yapılan işin ne kadar o anda gerekli ve ne kadar o anda faydası daha çok. Ona bakılıyor, sevap 10 veya 600 veya 700 veya sınırsızlığa taşınıyor. Mesela bebeği olan bir anneye ihtiyacı olduğunda mama ve çocuk bezi vermekle, o anda ona, halı vermek arasında fark var mı? Var tabi. Çocuğu acından ölen bir kadın, senin halını ne etsin? Halıyı çocuk yiyecek hali yok. O anda ona ihtiyaç var. Erzak deposu dolu, üşüyor, bebek üşüyor, sıtma olacak, astım olacak, ona, ona, Yakıt götürüyorsun, bir kova, kömür götürüyorsun. O o anda her şeyden değerli oluyor. O dün götürsen, o ihtiyaç olmadığı zaman 10 hasene idi, bugün 700 hasene olmuştur. Aynı şeyi İslam'ın cephesindeki mücahitlere yapıyorsun. Belki 700 sınırda kalkıyor orada. Demek ki Müslüman'ın Müslümanlık kalitesi, ihlası önemli. Müslüman'ın neyi, ne zaman, nasıl, yapacağını hissettirmesi çok önemli bunu hissederek yapması Kur'an-ı Kerim Mekke'nin fethinden önce Müslüman olup Allah için infak eden, cihad edenlerle Mekke fethedildi Dünya çapında İslam devlet olarak kabul edildi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme devlet elçileri gelip gitmeye başladı Artık sen de Müslüman ol diye beklenilen kimse kalmadı Ondan sonra herkes grup grup Müslüman oldu zaten. Kur'an bunu değerlendirirken nasıl değerlendiriyor? La estbi. Münkün ve Sizden, fetihten önce Müslüman olup infak edenlerle, fetihten sonra Müslüman olup infak edenler aynı değil. Aynı değil. Evet herkes cennete girecek ama biri. 10'la çarpılmış olarak girecek amelleri. Öbürü 280'le Allah biliyor nasılsa yazılıp gelmiş olacak. Öbürü 600, öbürü 800. Bir de bu Bekir gelecek ki rakamlar kalkmış. Rakam diye bir şey yok ortada. İlk günün Müslümanı çünkü. Ve üçüncü nokta yapılacak işin yapılma zorluğuna göre de bu haseneler değişiyor. Sabah namazı 2 rekat, sünnetiyle 4 rekat, öğle namazı 10 rekat asgari, 12 rekat da olabilir kılınırsa. Ama hiçbir öğle namazı sabah namazı değildir. Neden? Sabah namazına kalkmakla öğle namazına gitmek aynı değil ondan. 100 lira vermekle 1000 lira vermek Allah yolunda aynı değil. Dolayısıyla bir işi Yaparken ki farklılık, zorluklar sevabın katma değeri olarak karşımıza çıkıyor. Mesela işler iyi gitmiyor. Hiç kimse bu ekonomi düzelir diye bir umut taşımıyor. O zaman zengin infakına devam ediyor hala. Ama ondan sonra işler düzeliyor. Oho, fazla para bile var kasada. Bunu sadaka olarak vereyim diyor. Hepsi sadaka bunların. Ama zor zamanda vereninki çarpımı olarak 500'de çarpıldı belki. Belki sınırsız bir rakamla çarpıldı. Öbürününki de onla çarpılıp verildi oluyor. Ve dördüncü noktamız da zamanın değeri, mekanın değeri de bu katma değerleri artırıyor. Çarpan sayısını artırıyor. Mekke'de kılınan iki rekat namaz, İstanbul'da kılınanla aynı değil. kudüs Şerif'te kılınan namazla aynı değil. Kudüs'te verilen sadakayla İstanbul'da verilen sadaka aynı değil. Deprem zamanı sadaka vermekle keyifli zamanda sadaka vermek aynı değil. Buradan da ne görmüş olduk? Allahu Teala'nın onla mı, 700'le mi veya aradaki bir rakamla mı ya da sınırsız mı ölçüp karşılık vereceği Belli standartlara göre değişiyor. Burada bir nokta daha var. O da nedir? Dedik ki bir kere bir mümin olarak biz hesenatımızı, sevaplarımızı kaybetmeme açısından dikkatli oluruz. Olmak zorundayız. Hesenat elden gidebilir. Nasıl gidebilir? Yani küfür silip götürüyor. Sadakayı Başa kakıyorsun gidiyor. Riya getirip reklam yapıyorsun kayboluyor. Bazı alimler seleften bu yaygın bir görüş değil. Nasıl sevaplar kötülükleri temizliyorsa kötülükler de sevapları silebilir dikkat edin demişlerdir. Bu nedenle biz sevaplar konusunda genel konuştuğumuz gibi Günahlar konusunda da genel bir siyaset belirlememiz lazım. Yani bizim günahlar konusunda dikkat edeceğimiz, seyyiat konusunda dikkat edeceğimiz temel ölçüler nelerdir dersek, hemen başlıyoruz. Bir, günahı küçük büyük ayırma. Günah günahtır. Basit görme günah. Çünkü bu basitlik sana, Kevşeklik getirir, aldırmazlık getirir. Bu zarureti günlük hayat gibi, günlük hayatı zaruret gibi kullanma kevşekliği getirir. Bakışımız günaha bakışımız, cehennemin ortasındaki ateşle, kenarındaki ateş arasında ne fark var canım? İkisi de cehennem işte. Değmeye işimiz. Ben biraz yanar çıkarım. Zannedişimiz şeytan için iyi bir fırsata dönebilir. Günahkarlarla oturmayacaksın. Başka bir çaresi yok mu? Bulaşıcıdır. Her günah en zor hastalık kadar bulaşıcıdır. Ve insan elini kontrol ettiği gibi, gözünü kontrol ettiği gibi, ayağını kontrol edip sağa sola gitmeyi engellediği gibi zihnini de kontrol etmeli. Hep aklıma şehvetli şeyler geliyor. E, akşama kadar gözün Haramda, kulağın haramda, elin haramda olursa... E gece göreceğin rüya buydu zaten. Dervişin fikri neyse zikri de o olurmuş. Zikri neyse fikri de o olur demek ki. Bu sebeple zihin dünyamızı da korumak zorundayız. Tedbirler... Tamamen koruyabilir miyiz? Koruyamayız canım tamamen. Ama hiç olmasın sallamayız, bırakmayız. Ortada gevşek hale getirmeyiz kendimizi. Ve aynı şekilde haramlara karşı tedbirli olacağız. Ama bu tedbiri biz harama karşı yasaklar getirerek yani tamam bundan sonra haram işlemeyeceğim diye duygusal yasaklar getirerek yapamayız. Harama götüren şeyleri engelleyeceğiz. Biz bunu yapabiliriz. Gittiğin misafirlikte seni harama düşürecek bir şey varsa gitmeyeceksin. O lokantaya gitmeyeceksin. O ortama katılmayacaksın. Müminle tartışmaya götürüp seni günaha sokacak bir şey varsa gitmeyeceksin gibi tedbirler alacağız. Ve şeytana karşı bir savaş yaptığımızı unutmayacağız. Tövbe ettiğim zaman bu şeytan mağlup oldu Allah'ın izniyle deyip bilerek yani mücadele içinde olduğumuzun şuurunda olacağız haramlardan korunmak için. iyi arkadaş, salih arkadaş seçmek zorundayız. Bu başka bir sebep. Başka bir sebep neler yaparak seyyiyata karşı tedbir alabiliriz. Başka bir sebep Müslüman İnşirah suresini unutmayacak. Ne buyurdu Allah? Fe izâ ferâğte fensabı İşin bitti mi boş durma öbür işe geç. Çünkü nefsi derler ki kadim Allah dostları nefis öyle bir düşmandır ki sen onu meşgul etmezsen o seni meşgul eder. İnsan Erken emekli olmamalı mesela. İşi az olan bir iş daha yapmalı. Para kazan, madem ibaret yapamıyorsun para kazan, paranla sadaka ver. Sürekli iş halinde. Eğer bir insan boş olur, evde oturursa eşiyle kavga eder, çocuklarıyla kavga eder, komşularla sıkıntı yaşar. Yani insan başını kaldıramayacak bir hayat yaşamalı, sağlığı, sıhhati devam ettiği sürece. Günah hatırlayarak veya hatırlamayarak istiğfarı sürekli hale getirmek gerekiyor. Ve asla günah teşhiri yapmamak lazım. Muhakkak işlenen günahtan sonra tövbe etsek de, henüz etmediysek de bir sevap işleyerek, sevabın günahı kaldırmasına, gidermesine çalışacağız. Ne gibi? Bir yer kirlendi, pis su döküldü, oraya bir maşraba temiz su döküyorsun, o onu götürüyor. Sevaplar da, Aynen böyle ve çok önemli bir nokta daha mümin günah işleyen mümin kardeşine asla gülmemeli. Asla gülmemeli. Acımalı. Ayıplayabilir ama gülmez. Müminin günahına gülersen neuzubillah başına gelebilir. Çünkü bir trafik kazası gibidir günahlar. Başına kaza gelene gülmediğin gibi günah gelene de gülmeyeceksin. Ve hiç çare yok bu dünyadan tövbe ederek gideceğiz. Ama şimdi çünkü yarınımız yok. Bir sonraki saat bizim değil. Şu yaşadığımız saat sürekli tövbe edeceğiz, istiğfar edeceğiz. Peki tövbe edeceğiz Müslüman seyyiatından yani günahlarından Sadece tövbe ile mi kurtuluyor? Benim açımdan sadece tövbe şansım var. Başka bir şansım yok. Ben kurtulacaksam tövbemle kurtulacak ama biiznillahü teala kabul olmuş salih ameller de bir umuttur. İnnel Hasenati yüz ibne seyyat Yuhud suresinin 114. ayet kabul olmuş salih ameller biiznillahü teala namazından sadakasına kadar her ne varsa bu bir umuttur başımıza gelen musibetler çocuklarımızın üzerinden malımızın üzerinden yaşadığımız toprak üzerinden hastalıklardan vesaire başımıza gelen musibetler bir umuttur Allah'ın izniyle bir insan ölünce onun cenazesinin kılınması günahlarından kurtulması için bir umuttur Allah'ın izniyle ölen mümin kardeşlerimize o esnada daha sonra yaptığımız dualar bir umuttur Allah'ın izniyle. Mümin kardeşlerimize arkalarından gönderdiğimiz dualar, ibadetlerin sevapları bir biiznillahü teala umuttur. Yani bu şu demek, günah işlediysek kesinlikle tövbe resmi çaremizdir. Ama başka umutlar da var. Mesela şefaat de var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaati dağlar gibi büyük bir umuttur. Biiznillahü teala. Ama bu umutlardan önce biz görevimiz olan şeyi yaparak ayakta durmak zorundayız. Allah'ın izniyle hasenatımız, seyyiatımızdan çok geldiği gün, kıyamet gününde cennete gireceğimiz için mümkün olduğu kadar hasenat yapacağız burada hasenat deyince hasenat yap günahlarını kurtar dediğimiz zaman camiden çıkarken sadaka vermek cami yaptırmak fakirleri doyurmak depremde evi yıkılana ev yapmak diye anlıyorsak yazık çok yazık İslamiyet'ten hiçbir şey anlamamışız demektir bu ne gibi biliyor musunuz? bana bir insan göster deyince sadece onun kafasını gösteriyorsun gerisi nerede bunun e kafası bu İyi de kafayla yaşamaz ki insan nerede kollar nerede bel nerede ayaklar nerede göğüs nerede kalp e insan dedin biz de kafa getirdik bu olmaz namaz dinin kafasıdır oruç gözüdür lakin bir kere ihlas ile Subhanallah. Demek, sabah namazından sonra Sübhanallah ve bihamdi Sübhanallahil azimi ve bihamdi Demek Büyük bir hasenattır ya Uhud dağını omuzlayıp Cebrail aleyhisselam getirip Senin terazine koysa o kadar ağır gelmez ya Subhanallah, Anneye babaya Hürmet ve saygıyla bakmak Teraziye konacak hasenattandır Kur'an-ı Kerim'den bir sahife okumak, Fatiha, Şerife'yi okumak, Ayet-el Kürsi'yi okumak, Felak ve Nas, İhlas Suresini okumak, hasenat kaynağıdır. Biz, kendi kendimize, elimizdeki nimetleri niye tepelim? Niye kaçıralım bu fırsatları? Evet, fakire ev yaptırmak, depremde götürmek, ya bunlar, hasenat dediğimiz şeyin başı gözü kadar değerli. Ama tek başına onlar değil. Çünkü herkes, Para harcayamayabilir. Herkes pozusuna güvenip kalkıp yardım edemeyebilir. Herkes tatlı sözler söyleyemeyebilir. Ama herkesin yapacağı bir iş vardır. E ben hiç yapacak bir işim yok. Tekerlekli sandalede yaşıyorum. İnsaf et. Insaf et. Kur'an-ı Kerim mümin kardeşlerine dua eden müminlerden söz ediyor. Rabbena ufirlene ve İkvanın, Ladin Sbakona Bil İman, Ve La Tegal Fi Kulubina Gılla L Ladin Amanu, Innaka Raufu Rahim. Bak, Mümin insan Ya Rabbim, Bizden Önce iman Edip, Ölüp Sana Gelen Mümin Kardeşlerimizi Malfırat Buyur Ya Rabbim. Müminler Arasında Kalbimizde Birbirimize Kin Bırakma Ya Rabbim. Çünkü sen çok merhametlisin. Çok rahmet edersin Allah'ım. Ah dua işte. E bunu yap. Sen de müminlerin arasında ülfet, muhabbet oluşması için dua et. Ola ki senin o duan rastlar bir icabet saatine yüzlerce vakıf kurmuş, vakıflara bağış yapmış, o vakıflarda konuşma yapmış insanlardan çok daha fazla sevap kazanırsın belki. Ve hayra vesile olursun belki. Bunları Allah değerlendiriyor. Senin duana 700 kat verilir. Öbürü 10 tane fakire daire almıştır. 10 sevap verilir. Bunu Allah biliyor. O sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.